Binalarını sağlam yaparlarsa kurtulacaklarını düşündüler. İrem soyundan gelen hükümdar Gassir'in Semut ve Cedis adlarında iki oğlu vardı. Hükümdar Gassir birbirleriyle hiç geçinemeyen oğullarının birini doğuyu, birini de batıya gönderdi. Semut kavmi, Kızıl Deniz kıyılarında bir kabileye saldırdılar. Yurtlarını ellerinden alarak oralara yerleştiler.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 Kibir ve gurura düştüler, azgınlık ettiler ve aralarında bir anlaşma yaparak karar aldılar. Artık deve öldürülecekti. Peki bunu kim yapacaktı? O da seçildi. Ve nihayet bir yerde deveyi boğazladılar. Anne deve kesildi, bunu gören yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih aleyhisselamı görünce ağladı ve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 aktarıyor. İbni Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Tayif'e çıktık. Bir kabrin yanına geldik diyor. Ben kulaklarımla şöyle dediğini işittim. Bu Ebu Rigal'in kabridir. O Sakif'in babasıdır. Semut'tandı. Harem-i Şerif'te de olduğu için azaptan o zaman kurtulmuştu.